ümgeneral'son devam ediyoruz sayfa 29. Dairenin böylece dairenin bitim noktası olan insanlık ilk ve başlangıç noktası olan mutlak varlığa birlik alemine erişti mi? Artık o makamda ne bir melek sıfat ne şeriat sahibi bir peygamber. İşte kendi gerçek varlığını idrak ettikten sonra kendinin hakkani yönünü bildikten sonra hak ile hak denen hale erdikten sonra e, bu hale gelince birlik alemi meydana geliyor. Birlik alemi meydana geldiğinde de artık orada ikilik hüküm, hükümleri olmadığı için ne peygambere ne herhangi bir meleğe ihtiyaç kalmıyor. Çünkü melek ve peygamber iki varlık arasındaki irtibatı temin etmek için kullanılıyor. İki varlık ortadan kalktı, varlık tekleşti mi o zaman ne meleğe ihtiyaç kalıyor ne bir peygambere ihtiyaç kalıyor. Ancak bunu iyi anlamak lazım. İnsan bidayette bu hükmün dışına çıkamaz. Yani başlangıçta meleğe ve peygambere mutlak surette ihtiyaç vardı. Bütün çalışmaları neticesinde, uzun uğraşmaları neticesinde kendi varlığını idrak ettikten sonra orada buna ihtiyaç kalmaz diyor. Yalnız şunu da gözden kaçırmamak lazım. İnsan bedensel, fiziksel yaşantısını sürdürdüğü müddetçe bunların hepsi geçerlidir. Yani dünyadan gidinceye kadar bunların hepsi geçerlidir. Ancak bunu kendi öz varlığında yaşayabilmesi bilmesi gerekir. Ama fiziksel yönünde, dünyevi yaşantısında bütün her şey yerli yerindedir, geçerlidir. Peygamber güneş gibidir, veli ay gibi. Bunlar benim bir zamanım olur ki o vakit Tanrı ile beraber kalırım. Makamında birbiriyle karşı karşıya gelirler. Hani bir hadis-i şerif var ya Peygamber öyle buyuruyor. Benim öyle bir zamanım olur ki oraya ne bir melek ne bir, ne bir nebi ne peygamber sığmaz, giremez diyor. Çünkü girilmesi için iki karşılıklı varlık lazım. İki varlık olmadığına göre varlık keke dönüştüğü zaman ara kalmadığının oraya girecek ne bir peygamber ne bir melek olur. Peygamberlik kemali bakımından her şeyden arıdır. Temizdir. Velilik peygamberlikle zuhur eder. Peygamberin veliliği gizlenmez. Velilik velide gizlidir. Fakat peygamberde apaçık görünür durur. İşte gerçek bir velinin tanınması hakikaten müşkil bir iştir. Yani tanınması çok zor olan bir iştir. Kendisi ifşa etmedikçe, kendisi kendini tanıtmaya yönelmedikçe, kendisini açmadıkça onu tanımak mümkün olmaz. Ancak gerçek gönüyle kendisini açmaya başladığı zaman tamamen perdelemeye dönüştürür. Çünkü anladığımız manada veliliğin tabiri değildir. Yani veliliğin gerçek yönü anladığımız manada değildir. Çok değişiktir. İşte o gerçek yönünü açtığında kendini tanıtmaya kalktığında inkara düşerler. Tanımazlar, tanıyamazlar. Bu onun bir başka perdesidir. Yani kendini açtığı anda daha çok kapatmış olur. Ancak cemiyetin şartlanmalarına göre o yönde kendini açarsa belki o zaman kabul edilir. Ama cemiyetin şartlanmalarının dışında bir yaşantıyla kendisini ortaya koyduğunda ki o hiçbir şarta kayıt, kayıtlı kalmaz, o şekilde ortaya çıktığında çünkü harekete girer. Nitekim geçmiş bütün büyük velilerin hepsi zamanlarında inkar edilmiştir. Az bir grubun dışında diğerleri tarafından inkar edilmiştir. Buraya gelmişken bir hikaye şuraya sıkıştıralım. Baizdül İslami bir gün bir şehre gidiyor. Orada kalıyor. Etrafından bunu merak edenler bir hayli kalabalık Arkasından gidiyorlar O nereye gitmişse onun arkasından gidiyorlar Soruyor bir başkasına Bunlar diyor ne istiyorlar acaba Ne yapacaklar diyor, Diyorlar ki ona Sizin sohbetinizde bulunup Faydalanmak istiyorlar sizden diyor Ya öyle mi diyor Ben bunlara Rahatsızlık vermek istemem diyor Ve dönüyor onlara karşı. <gülüyor> Hz. Musa'ya olan hitabı okuyor. Kur'an-ı Kerim'den. Allah elellâh. La ilâh. Fâbudmîn. Bu sözü duyduklarında kimse kalmıyor. Bu mecnundur, delidir diyorlar. Ve hepsi yerli yerine gidiyor. Neden? Onları zora koşmam diyor ya işte bu işlerin peşinde koşacaklar, yorulacaklar. Biz bu işin ne olduğunu biliyoruz diyor. Nasıl zor bir iş olduğunu biliyoruz demek istiyor. Yani siz bunları tahammül edemezsiniz. Gidin dünya işlerimize bakın diyor. Ve öylece perdeliyor kendini. İşte bu söz bir mahallden çıktığında Bayezid ortadan kalktı. Yani o sözü söyleyen gerçek Bayezid'tir. Yani Bayezid'in gerçek öz varlığıdır. Ama onlar Bayezid'in şartlanmaları dolayısıyla birimsel olarak tanıdıklarından o çocuğu Bayezid'den çıktığına ve küfrüne hükmediyorlar. Dolayısıyla kaldırıyor kimse. İşte veliliğin, velilik velide gizlidir diyor. Yani veli iç bünyededir. Velilik ilmi, velilik hakikatleri onun iç bünyesindedir. Dışarıya çıkmaz. Dışarıya çıkmadığı için de tanınamaz. Bunu anlatmak istiyor. Peygamberlik kemali bakımından her şeyden arıdır. Velilik peygamberlikle zuhur eder. Peygamberin veliliği gizlenmez. Şimdi peygamber velilik peygamberlikle zuhur eder. Diyor. Şimdi peygamberde hem velilik vardır hem de peygamberlik vardır aynı zamanda. İşte Peygamberde veliliğin velilik fiili peygamberde zuhura çıkar. Yani saklayamaz onun olmuyor yani. Yok, saklayamaz görev yapamaz. Peygamber evet. genele gelmiştir. Genele geldiği için kendisindeki bütün varlığı, gücü ortaya koyması gereklidir. İşte bunu ortaya ama velinin böyle bir şartı yoktur. Yani ortaya koyması diye herhangi bir e, zuhreti yoktur velinin. Diler koyar, diler koymaz. Ayrıca. Ama peygamber böyle değildir. Haberci olduğu için kendindeki gücü ortaya koyması gerekli. İşte, işte evet. Onun için e, peygamberlik velilik yönüyle ortaya çıkıyor. Peygamberin ise peygamberliği gizlidir. Veli de peygamberlik aşikardır. Şey, peygamberde velilik aşikardır. Velide ise iç bünyesindeki yaşantı olduğu için gizlidir. Diler bir yönden çıkartıp zaman zaman ama bu tabii hali değildir. İşte <gülüyor> bunu anlatmak istiyor. Peygamberin veliliği gizlenmez. Yani peygamber yaptığı o görevi velilik yoluyla yapar. Velilik velide gizlidir. Fakat peygamberde apaşikar görünürdü. Veli peygambere uyar da adeta ona hemdem olur. Ve velilik aleminde peygambere mahrem kesilir. Velilik iç bünyede olan bir şeydir. Dışarıyla ilgili olan bir şey değildir. Onun için <gülüyor> Dışarıdan onun bilinmesine zaten gerek kalmıyor. Bu suretle Tanrı'yı seviyorsanız <gülüyor> makamından bana uyun da Tanrı da sizi sevsin <gülüyor> makamına yol bulur. Şimdi burada iki durum meydana geliyor. Birincisi, hakkı seviyorsanız eğer gerçekten sizde hakka doğru yönelme arzusu, özelliği, sevgisi varsa hakkı seviyorsanız Makamından, yani bu hale gelmişlikten bana uyun ki Tanrı da sizi sevsin makamına yol bulur diyor. İşte birincisi Tanrı'yı seviyorsanız, ikincisi de bana uyun ki diyor. Ne oluyor o zaman? Birinci düşüncede ilerlerde, uzaklarda bir Tanrı'nın varlığı ve ona doğru yürümeye doğru bir çalışma şartları sistemi. Fakat bu çalışma neticesinde, karşı varlığında hakkın varlığı olduğunu idrak ettiğinde o zaman bana uyun ki Tanrı da sizi sevsin diyor. Yani bana uyun ki derken o sözün o kişiden birimsel olarak değil de hakkın sözü olarak kabullenmesi dolayısıyla ancak bana uyun ki neticede Tanrı da sizi sevsin. Birleştiriyor. O halvet makamında Tanrı sevgilisi olur. Tamamıyla Tanrı cezbesine tutulur. Veli, mana bakımından peygambere uyar. Mana bucağında ibadet ehlidir. Halvet makamında Tanrı sevgilisi olur. Yani birlik, vahdet makamında hak ile birlikte olur. Hak dilediğini o mahalden ortaya koyar. tamamıyla Tanrı cezbesine tutulur demesi, bütün fiillerinin Hakkın fiili olduğunu bilir artık. Yani kendinden, beşeriyetinden, birimsel halinden ortaya bir fiil koymaz. Orada ortaya gelen fiillerin hepsi Hakkın fiilidir. Hakkın cezbesine tutulur demesi bu. Yoksa yanar, yakılır, bağırır, çağırır, üstünü başını yırtar demek değil. Hakkın cazibesine tutulu, Yani Hak'tan gelen sinyaller kendinde meydana gelir doğaisiyle bütün yaptığı iş, bütün yaptığı iş, hakkın işi demektir. Bütün fiilleri hakkın fiilidir. Alet de değil. Aletin de kendisi hükmündedir. Alet olursa yine arada bir fark vardır. İşte böylece veli, mana bucağında ibadet ehlidir. Yaptığı bütün fiiller ibadet hükründedir. Çünkü mühim olan ibadet denen o fiilden kasıt, hakkı tanımak bilmek değil mi? Eğer bir varlık hakkı gerçekten biliyor, kendini müşahede ediyorsa, bütün ömrünü, gününü, vaktini, gecesini böyle geçiyorsa, geçiriyor ise, işte onun yaptığı her fiil, her fiil, yani istisnasız her fiil ibadettir. Ve de gerçek ibadettir. Mıtri ibadet dediği gerçek ibadettir. Zaruri ibadet dediği mutlak ibadettir. Ama yatıyor görünür, ayakta dolaşıyor görünür, yemek yiyor görünür, herhangi başka fiiller yapıyor görünür. Onun görünmesi bizim, bizim şartlanmamıza göre. Bütün yaptığı her şey ibadet hükmündedir ki bu gerçek ibadettir aslında. Veli seyrinde geri döndü. Tekrar başladığı yere vardı mı? İşi tamamlanır, kemale erer. Şimdi dünyaya geldi. <gülüyor> Belirli halleri yaşadıktan sonra fenafillah denen hale geçti. Kendi kendi varlığından fani oldu. Beşeriyetinden çıktı. Hatta fani oldu. Artık bunun tekrar dünyaya gelmesi diye bir meselesi yok. Çünkü olan oldu. Ondan sonraki olacak hal olur veya olmaz onun ilgili onunla ilgili mesele değil. Mühim olan kendi varlığından geçip hatta fani olması ve kendini hakani yönünde tanımasıdır. Belilik budur da. İşte onu diyor. Tekrar başladığı yere vardı mı işi tamamlanır kemale erer. Veli için Tekrar, dünyaya dönmek diye bir şey söz konusu olmaz. Dünyaya geldi, peşeriyetiyle yaşamaya başladı. Gerekli çalışmalar neticesinde kendi varlığını idrak etti ve hatta fani oldu. Onun işi bitti zaten orada. Onun geriye dönmesi diye bir şey söz konusu değil. Ama geriye dönen var diye görüyor isek peki bu ne? Hani daha önce de bir yerlerde geçmişti ya. İşte bu geriye dönen, o giden değil. Biz şartlanmamız dolayısıyla, gözümüzün yanlış görmesi dolayısıyla bir varlık tespit ediyoruz. Eski varlığa suret olarak benzemesinden dolayı zannediyoruz ki o eski varlıktır. Yok. O eski varlığın sureti de değişiyor zaten yedi senede bir. İç bünyesi de tamamen değişiyor. İç bünyedeki değişiklik de artık bir daha bozulmuyor. Yani değişiyor, gidiyor, artık ondan eser kalmıyor. Yani Nasıl hakkani ki? Vücut. Hakkani vücut. oluyor. Nasıl ki suret beden toprak altına girdikten sonra artık onun tekrarı olmuyor bu alemde. Işte mana yönüyle de, düşünce yönüyle de bir kişi öldükten sonra yani fani olduktan sonra tekrar onun birimsel birimsellik ile dünyaya gelip de orada yaşaması söz konusu değil. Ama gelen biri var peki bu ne olacak? İşte o giden değil. Geldi birisi ama Onun suretinde ve ona benzer olarak hakkani varlığıyla geldi. Gerçek miydi? Hüviyeti. Gerçek hüriyetiyle geldi. İşte bu peygamberliktir, nebiliktir. Şöyle bir peygamberliğe davadır mesela Hz. Ali gitti ve Hacı Haciro geldi. Hı. Mehmet gitti. Buna Hacı, Hacı geldi. yani. Ve bu son Tam ve kamil insan o adama derler ki sultan iken kulluk eder. İşte o giden de biten var ya o bitenin yerine de gelen var ya bir tane. Ha işte o kulluktur. Ha, kul olarak kullanılıyor. Kullar hükmünde gözüküp, Ama aslında sultandır yani. Sultan iken kulluk eder yolları açtıktan makamına eriştikten sonra onun başına halifelik tacını koyar. Yolları açtıktan makamına eriştikten sonra onun başına halifelik tacını koyar. Yok olduktan sonra tekrar var olur. İşte demin bahsedilen şeyler bu. Yok olur gider. Ama başına halifelik tacını koyar. Tekrar onu var eder. Onu var etmez. O gitti zaten. O var olmaz. Suret olarak, ha, suret olarak onun görüntüsünde kendi varlığını ortaya koyar. Bu da nedir? Rahmet içindir. Kendi rahmeti cinsidir. Öyle bir eee kırk ki işte kul, kulun kırkasına görünür. Ne dili de sultanlık etmiş. Olur. Yolun sonuna kadar varır da Sonra tekrar başladığı yere döner. Şimdi bunu birinci tur evvela devam ediyor. Yani birinci tur derken üç aşamalı olan birinci hali yaşıyor. Ondan sonra istidat ve kabiliyeti müsait olanlarla birlikte tekrar yola çıkıp geliyor. Yola çıkıp, Yani birinci turu tamamladıktan sonra tekrar başladığı yere döner. Ve bu devam eder gider bu şekilde. İşte bu da habercilik olur. Onu da ne bilirler? İsimsizdir. Yönünü. Şeratı kendisine iç elbise yapar, ona bürünür. Tarikatı da dış elbisesi yapar, onunla süslenir. Hakikatse onun zatına duraktır. Artık o küfürle imanı zatında cem eder. Şeratı kendisine iç elbisesi yapar. Bunu iyi anlamak lazım. Burada şeratı kendisine iç elbisesi yapar sözü bizim anladığımız manada şeratın zahiri hükümleri değildir. Şerat, tarikat, hakikat, marifet diye belirtilen aslında bu dördünün tamamının ismi şerat'tır. Biz bunların bu ahkamların sadece suretle ilgili olan kısmına şeriat ismini vermişizdir. Aslında şeriat-ı Muhammediye denilen gerçek şeriat, hakikat-ı getirmiş olduğu şeriat, dördünün tamamının aldığı isimdir. İşte bu dördünü de kendine iç elbisesi yapar. Yani bunları özünde muhafaza eder, özünde yaşatır. İşte birinci şartı şeriatı kendisine iç elbisesi yapar. Yani onu giyinir. Elbise demek nedir? Onun bütün halini ortaya koyar. Yalnız burada da bir e, ayrıca bir hüküm var. Bürünür diyor. Ha, ondan da özü, ondan da münezzeh. Bürünür demesi, yani hem şeriat, hem tarikat, hem hakikat, hem marifet hallerine dönüşür demek istiyor. Yani biriyle kayıtlanmaz en üst dediğimiz haliyle de yaşar, en alt dediğimiz düzeyle de fiiller alemindeki haliyle de yaşar. Hiçbiriyle kayıtlanmaz. Böylece, tarikatı da dış elbisesi yapar. Yani, suret olarak ortaya koyduğu fiiller de tarikat düzeyidir. Ama bizim anladığımız manada şartlanmış tarikat hükümleri değil. Yani, gerçek tarikat, tarikat yol demek ya. Yani işte onun hayatı o zaten, yol, gidiş geliş. <gülüyor> Ama gerçek tarikat, bir yere eriştiren, vardıran bir tarikat olur, helbisesi. Ne oldu şimdi? İç bünyedeki ile bütün varlık hükümleri kendinde cem etti. Suretine bunların hepsini aktarmadığı sadece tarikat düzeyini suretinde yaşamaya başladı. Ve bu işte tarikat yol hükmüyle gittik gelmeye başladı. Ama denecek ki şimdi gidip gelinecek yer var mı? Madem hak birse nereye gidip gelecek? Ha. Makamları arasında gidip gelecek. Aslında makamların tamamı birdir. Fakat götürdüğü varlıklara göre götürdüğü birimlere göre makamlar vardır. Onun şartlanmasına göre şartlanarak götürüyoruz, gidiyoruz, ediyoruz, yoldayız. Hükümleri ona göredir. Yoksa kendine göre bunların hükmü geçersiniz. Ama yaşantıdır. Her yaşantıda değişik bir olgu. Her olguda da değişik bir kemalat tarzıdır. Ve bunların neticesi de sonunda gelmez zaten. Tarikatı dış elbisesi yapar onunla süslenir diyor. birinde şeriatı iç elbisesi yapar ona bürünür bürünür diyor, diğerinde de ona süslenir diyor iki kelime arasında çok fark var. Yani bürünmesi hiçbirinin kaydında olmaması, süslenmesi de daha ziyade tarikat hükümleriyle zahirde yaşaması demektir. Ama bunun da kaydı yoktur aslında. Ama Hazlalığı bu yöndedir. Yani gösterdiği, ortaya koyduğu ya tarikat düzeyindeki fiiliyattır. Hakikat ise onun zatına duraktır. İşte, gerçek hakikat ise ne tarikat hükümleri geçerlidir, ne de o belirtilen dört hüküm geçerlidir. Tamamen zat hükümdedir ve onun için mana yönünde hiçbir fiil yoktur. Hiçbir varlık da yoktur, fiil de yoktur. Yani kendi bünyesine göre orada da hiçbir varlık yoktur. Çünkü zati hayat yaşadığı sürece, yaşadığı anlarda yahut müddetçe zatından gayri görmediği için fiilde göremez. Ama bu halde de devamlı yaşamak mümkün olmaz. Çünkü bedensel bir yaşantı vardır. İşte dolayısıyla arada gider gelir. Dilediğine görünür, dilediğiyle süslenir. Veya Hakikat ise O'nun zatına duraktır. Hani deniyor ya, efhal, esma, sıfat, zat. İşte hakikat ise O'nun zatına duraktır. Yani kendinin gerçekten var olduğu yer zatî yönüdür. Ki orada artık hiçbir mevcut ve varlık olmadığı için, orada kayacak, oynayacak, süslenecek, dönüşecek, vürünecek e, bir hal yoktur. <gülüyor> Şimdi burada bürünme dediği zaman o kelimeyi de biraz açmak lazım. <gülüyor> hani Yunus Emre diyor ya ete kemiğe büründüm Yunus olarak göründüm. Şimdi biz bundan ne anlıyoruz? Ha, et kemik haliyle ete kemiğe bürünmüş ve Yunus olarak görünmüş. Bu basit yönde anlaşılan kısmıdır. Aslında onu demek istemiyor o. Yani ete kemiğe et kemikle örtündüm de Dünyaya geldim demek istemiyor. Yunus ismine büründüm diyor. Halbuki Yunus'un gerçeği benim ama ismine büründüm diyor. Yani isim örtüsüyle örtündüm diyor. Yoksa etle kemikle bir ruhu var da ruhu var da etle kemikle örttü de büründü o değil. Yunus Yunus olarak zaten Yunus diye varlık yok ortada. Maneal ondan bakarsan Hı. Yunus'un ismi var. O isim de onun değil zaten. İşte bu isme görünmesi dolayısıyla bizim idraklerimizde bir başka varlık varmış. Hükmünü ortaya getiriyor ve işte bize çelmeyi buradan takıyorsun Çok, çok mu azam Düşmemek mümkün değil. Artık o küfürle imanı zatında cem eder. İşte bütün bu varlığı Tek bir halde toplamış olan bir mahalde küfrün ve imanın yeri olmaz. Yani varlık tekse küfür niye göre küfür olur? İman neye göre iman olur? Yani küfür de kalkar, iman da kalkar. Birisi varsa zaten karşılığı vardır. Yani birisi yoksa karşısı da yoktur. İşte zatına duraktır dediği yerde küfürle iman eştir, birdir. Hatta yoktur orada. Ama ne zaman ki tenezzüle geçer, fiiller alemine döner ve oradan e, bazı birimleri çekmeye çalışır. İşte o zaman küfürle iman yeri geldikçe iman nedir, küfür nedir bunları anlatmaya çalışır. Ve böylece e, hayat sürer gider. Güzel huylarla huylanır. Bilgiyle, temizlikle varılıkla tanınır. Şimdi burada buraya geçmeden küfürle iman hakkında biraz daha durmak gerekecek. Küfürle imanı zatında cem eder. Bunu bir daha gözden geçirelim. Şimdi küfür ve iman dediğimiz iki ayrı şeydir değil mi? Aslında İman iman, normal olarak bilinen, yani iman sahipleri arasında ne olduğu bilinen bir şeydir. İman, yani iki varlık var, iki varlıktan birisi diğerine, diğerinin varlığını kabul eder, gaybi olarak kabul eder, ben iman ettim der ve o yöne doğru yönelir. Bu böyle, fakat küfrün hakikati ve küfür ne demek, bunu biraz açmak lazım. Daha evvel geçti zannediyorum bu da ama yine tekrar olmuş olur. Sınıf küfür örtü. Küfür iki türlü. Bir genelde dışarıya atfedilen kafir hükmünde olan küfür. Bir diğeri de gerçek hükmünde olan küfür. Ve bunu birçok ehlullah kullanıyor bu gerçek hükmünde olan küfür. Küfür hakkı ekliyor. Onu onlar kullanıyorlar. Biz ilk bakışta küfür dendiği zaman inkar hükmünde alıyoruz. Şimdi kafir ne diyor? Benden dair yok ben varım diyor ben Allah diye bir şey tanımıyorum diyor. Hakkı örtmesi bu yönden oluyor. Ben, ben tanımıyorum diyor, Allah diye bir şey tanımıyorum, ben varım diyor. Kendini gerçekten bulmuş olan kişi de ben var, gayrı yok diyor. Söz olarak bunun ikisi de yerli yerince geçerli. Söz olarak geçerli. Ancak bir tanesi, birimsel varlığına... <gülüyor> benliği vermek suretiyle, küfrü vermek suretiyle işte yanlışlık yapmış oluyor. yanlışlık yapmış oluyor. Sözü gerçek fiili yanlış oluyor. Sözünün istinad ettirdiği nokta yanlış oluyor. Ama diğerinde ise hakkı kendinde bulması dolayısıyla onu örterek küfür hükmüne girmiş oluyor. İşte küfür ve imanı cem eder demesi bu neticede küfrün iman olmuş oluyor. Ama gerçek iman olmuş oluyor. O küfrü yaşamadıkça zaten gerçek imana geçmek de mümkün değil. Yani küfürle imanın birleşmesi de bu şekilde oluyor. İşte böylece güzel huylarla huylanır, bilgiyle, temizlikle, arılıkla tanınır. Bütün bu söylediğimiz şeyler ondadır da o hepsinden de uzaktır, hepsinden de münezzehtir. Yani ondadır. Bütün bu söylenen vasıfların hepsi ondadır ama o hepsinden münezzehtir. Ne zaman münezzeh oluyor? Zati yöndeki yaşantısına geçtiği zaman bunların hepsinden terzih etiliyor, münezzeh oluyor. Artık onun düşünen yani ne küfür ne iman, ne fiil alemi ne esmi alemi ne sıfat alevi diye bir şey yok. Esma alemine, sıfat alemine ve fiil alemine nüzul etmesi, tenzil etmesi oraya e, bakması <gülüyor> tard edilmişlik hükmüne giriyor. Yani hayale vehme dönük yaşantıyla tard edilmiş hükmüne giriyor. Çünkü hani daha evvelce de geçti ya sıfat alemi dahi vehimden meydana geliyor. Vehimden meydana gelen Esma aleminde hayalden meydana geliyor. Onların neticesi de fiil haline meydana geliyor. Dolayısıyla zatındayken bu alemlerin varlığından söz konusu yok. Varlığının söz konusu yok. Ama ne zaman ki seyre geçtiği zaman, faaliyete geçtiği zaman bu alemler meydana geliyor. O da hayal ve vehim olarak meydana geliyor. İşte bunların hepsinden münzehir Tanrı'nın kubbeleri altına girmiş, örtünmüş, gizlenmiştir. Hani diyor ya benim öyle kullarım vardır ki Tanrı'nın kubbeleri altındadır. Onları kimse tanıyamaz, benden başka kimse tanıyamaz diyor. Kubbede dediği zaman biz yine cami kubbeleri gibi küçük küçük birimler, böyle şeffaf bir kubbeler var. Onların altına gizliyor velilerini, orada görünmüyor. Bende var. badem hamken kabuğunu kırarsan bozulur gider yani olgunlaşmamışsa içi, daha o beyaz süt halindir ise kabuğunu kırdığın zaman o çürür gider bozulur fakat oldu mu, kabuğunu kırar içini çıkarırsan bozulmaz yani o kabuğunun içerisinde olgunlaştıysa bir daha bozulmaz o hele pişirirsen daha güzel olur Elbette kabuksuz daha iyidir. Kabuklu çalı çağlı olarak da yenir o, yeşil kabuğu yenir ama mesele onun yeşil kabuğunu yemek değil, biraz daha sabredip yeşil kabuğun olgunlaşıp atılması, tahta kabuğun çıkması, tahtanın dahi kırılıp içindeki özünün yenmesi. Şeriat kabuktu, hakikat iç. Bu ikisinin arası da tarikattır. <gülüyor> şeraat kabuktur dediği burada soru şeraattır. Yani sihirler alemindeki geçerli olan hükümlerdir. Biraz evvel bahsettiği geniş manadaki şeraat değildir. Kabuk olması oradan gidiyor. Şimdi birincisi şeraat yeşil kabuk dedi. E, hakikat ise içindeki özü dedi. tarikat o tahta kısmıdır. Bademin tahta kısmıdır. Yolcu da yolda şeraata riayet etmezse bozulur. Eğer hak yolcusu şerî hükümlere riayet etmezse bozulur. Bunun başka yolu yok. Eğer bozulmamış olsa zaten bu hükümler ortaya konmaz. Bu hükümler olmaksızın da ulaşmak mümkün olurdu. Ama bunlar olmayınca hakkı ulaşmak mümkün olmadığından bozulması bu kadardır. Eğer ben bunlara riayet etmeden gittim, gidiyorum derse o yanılmıştır. Gider. Yanılmıştır. Gider. Diğerlere gider. Ama sonra nereye gider? O kendi görür on nereye gittiği neticede. Çünkü e, şeriat, tarikat, hakikat denen hükümlerde birçok değişiklikler olur zamanla. Ama bu değişiklikler hangi boyutta yaşanıyorsa o boyut için geçerlidir. O boyuta gelmeden o değişikliği yapmak mümkün olmaz. Çünkü <gülüyor> yerine <gülüyor> yerine bir şey konmadan eski şey yerinden kalkamaz. Mümkün değil. Ya eşdeğerde bir şey veya daha değerlisini koymak suretiyle bir evvelkini kaldırabilirsin yerinden. Aksi halde eldekini de kaçırmış olursun. Sermaye de elden gider. Ha, ne oluyor şimdi? Birçok tarihte kitaplarda okuyoruz, yaşantıda görüyoruz. O hale gelmiş ki bana bunun gereği yok artık diyor. Gereği yok diyor ama nefsaniyeti, beşeriyeti dolayısıyla gerek yok diyor. Yani zannı dolayısıyla gerek yok diyor. Kendini falan mahalle geldim zannederek bunların bana gereği yok diyor. Eğer oraya gelmeden o gereği yok hükmü gelmişse kendine o gitmiş zaten. Onun işi bitmiş. İflaha etmez artık. Ta ki işe yeniden başlayacak. Yeniden başlayacak. Büyük bir azimle, güçle belirli yere gelecek. Anlayacak kendisi, ondan sonra belki bazı şeyleri değiştirecek mümkün Yoksa kendi başına bu iş bitti, bu kadardır deyip kesip atması mümkün değil. Fakat erişti, oldu mu kabuksuz daha aladır, daha güzeldir. İşte burada birçok şeyleri açıklıyor. Olmadan kabuğun atılması mümkün değil. Ama olduktan sonra da kabukla yenmesi mümkün değil. İşte erişti oldu mu kabuksuz daha aladır. Çünkü onu kabukla yemek mümkün olmaz ki. Bademin içini, cevizin içini kabukla yemek mümkün olur mu? Batar ağzında insan Demek ki bir varlık, yani bir hal, belirli bir yerde faydalı, belirli bir süre geçerli. O süre geçtikten sonra onun özelliği kaldırıyor. İşte insanoğlu, öyle bir insan, insanoğlu diyor. İnsan öyle bir insan ki, belirli bir yaşantıya geldikten sonra, evvelce bunları fiil olarak, görev olarak yapıyor iken, sonradan durunme suretiyle yapıyor eğer görev olarak yani belirli bir bilimsellik hükmüyle yapıyorsa bu daha henüz fiiller aleminde yani kesret alemindedir. Vahdet alemine gelmemiştir. Vahdet alemine gelmiş de yine bu fiilleri yapıyorsa bu ancak bürünme suretli olur. Ne Anlatabildim mı? Kişi hakikate erişti mi oldu demektir. Artık onun kabuğu yarılır, kırılır. Hakikate eriştiği zaman nasıl ki ipek böceği kendi siyi içerisinde, kozası içerisinde, o kozayı bitirdikten sonra Kemal Erdik'ten sonra çıkıyor, gidiyor. Eğer vaktinde çıkamazsa, onu ateşe atıyorlar. Ateşte kaynatıyorlar, gidiyor. Onun önünü son gidiyor. Ama böcek olarak uçarsa, neslini sürdürüyor, hayatiyetini devam ettiriyor. İşte, bizim başımızda da öyle kozalar var ki, beynimizin etrafında bir ömür boyu doladığımız, doladığımız, doladığımız, sardığımız, öyle ipek, atlas koza, yani sağlam ipten yapılmış bir koza var ki, bunu delip açmamız, sizin için gerçekten çok zor bir iş. Destereyi alıp, böyle sabahtan akşama kadar, Demir desteresi kesermiş sesine o kadar uğraştırıp dışarıdan bir taraftan içeriden bir taraftan ayrıca. Sadece dışarıdan yarmakla da olmuyor. İçeriden de patlatacak dışarıdan da patlatacak. İşte oldu mu <gülüyor> demesi bunu anlatıyor. Kabuğu yarılır kırılır. Eğer biz gerçekten kendimizi idrak ettiğimiz zaman bizdeki beşeriyet kabuğu kalkar gider. Ama bunun kalkması için bir yumurtayı bile kırarken nereye çarptırıyoruz? Sert, ondan daha sert bir yere çarptırıyoruz ki kırılabiliyor. Demek hani derler ya başın, başımı hangi taşlara vursun? <gülüyor> i̇şte biz de bu dünyadan gitmeden başımızı delirli taşlara, Aramalıydı. yani bir taşlara vurmalıyız ki bunu kırmalıyız ancak. Başka türlü kırılmıyor. Olduktan sonra zaten o kabuk orada duramaz. Eğer kabuk var gibi gözüküyorsa, o kabağa bürünmüştür. Kendisinde kabuk yoktur aslında ama öyle dilediği için kabukluymuş gibi gözükür, kendini gizler. O ayrı Varlığı bu alemde karar edemez. Bu alemden çıkar gider, bir daha da geri gelmez. İşte demin bahsedilen yeri bir başka yönden anlatıyor bu. Eğer oldu, oldu kemale erdi mi, bu alemde duramaz artık. Yani yaşan yaşaması mümkün olmaz artık onun için. Birimsellik hükmüyle, beşeriyet hükmüyle ayrı ayrı varlıklar görüntüsü, düşüncesinde olması hükmüyle yaşantısını sürdürmez. İşte kendi alemine gider. Bir daha da geri gelmez. Ama geri gelenler varsa artık o giden değildir o fakat bir kere daha kabuğa bürünür de güneş gibi parlar, alemi parlatırsa bu sefer bir devir daha yapar. İşte ne deniyor da hani? Geriye gelirse bu sefer gelmesi beşeriyetiyle değil, bürünmesi dolayısıyla gelmesidir. Biz baktığımız zaman o gidendir tanıdır. Halbuki onun yerine bürünen, onun kisvesine kisvesini giyinen, o hale görünen, o halde görünen varlığın kendisidir. Yani o giden değildir. Giden gitti zaten. İşte böylece ne diyor? Aradaki fark budur. Yani bürünmeyle, o hale bürünmeyle, o hali yaşama arasındaki fark. Biri, birisi birimsellik ile o hali yaşar, birisi bürünmeyle o hali yaşar. Birimsellik ile yaşayanın hali, bürünmeyle yaşayan halinden çok farklıdır. Nedir? Nedir? Farkı nedir? diyor bürünür de güneş gibi parlar. Parlamaz. Ya, ötekisi parlamaz. Alemi güneş gibi parlar, alemi de parlatırsa bu sefer bir devir daha yapar. Ondan sonra bir devir daha yapar demişse artık bu devam eder bu. Tohum gibi. Tohum da suyla, toprakla öyle bir ağaç kesilir ki dalları yedinci kat göğü aşar. Aynı tohum bir kere daha belirir, Tanrı'nın takdiriyle bire yüz verir. Şimdi tohum bir tanesi toprağa atılıyor, suyla, toprakla, güneşle. Orada bir hayli zaman kalıyor güneşin tesiriyle. İçeride bir hayli havasız kalıyor, sıkışma nihayet göğsü yarılıyor. Oradan bir şeyler bir kısmı yukarıya, bir kısmı aşağıya gidiyor, kendisi ortada kalıyor. Neticede yükseliyor, büyüyor, yapraklanıyor, çiçek açıyor. Meyveye dönüşüyor, meyveden tekrar tohuma dönüşüyor, tohum oluyor. Şimdi o ekilen tohum mu değil mi? Ha, o tohum gitti. O ekilen tohum gitti bitti. Şey gibi yani, biraz ha, i̇şte onu zaten böyle, ona evet. misal veriyor burada. O tohum yine ona benzer tohum ama o ekilen aynı tohum değil. O gitti bitti çünkü o patladı gitti. işini gördü o bitirdi. Seyrini tamamladı ama ondan meydana gelen aslında meydana gelen tohumla yine aslına dönüştü Yine ağaç hükmünde seyrini sürdürüyor. Bu gürünme oluyor. O gürünme oluyor. Aynı doğum bir kere daha belirir. Tanrı'nın takdiriyle bire yüz verir. Bir noktaya benzeyen tohum kemale erince çizgiye benzer bir ağaç olur. Evela nokta olan tohum. Evet. Sonra filizlenir çizgi haline geliyor. Bu suretle noktayken çizgi şekline bürünür. Çizgiyken yine nokta olarak ikinci bir devre başlar. Yani dalları çizgi haline geliyor. Meyveye dönüşüyor. Meyveden sonra tekrar noktaya yani tohuma geliyor. Yolcu bu dairede kemal sahibi olunca yine son noktaya varır. Bir kere daha pergel gibi evvelki devrine başlar. İlk açtığı yolu aşar, gene o yolu aşıp bitirdi mi Tanrı başına halifelik tacını koyar. Bu mana bakımından tenasuh değildir. Bunlar tecelliye ait zuhurlardır. Hani ruhun bir bedenden çıkıp diğer bir bedene girmesi şekliyle tenasuh diye bir şeyin varlığını kabul ederler ya bazı kimseler. İşte bu böyle değildir. Bunlar tecelliye ait zuhurlardır diyor. Hakkın tecellileri böylece, böylecedir deniyor. Birisine nihayet nedir diye sormuşlar da insanın başladığı yere dönmesidir demiştir. İşte nihayet nedir dendiğinde başladığı yere dönmesidir. E zaten o alemden geldik. Başlangıcımız orasıydı. Bizi attılar dışarılara doğru, haydi bakalım siz biraz hava alın, gezinin şöyle bir tatil yapın dediler. Hükmeli <gülüyor> tavsiye tavsiyden <gülüyor> tavsiyden içman ediliyoruz. Ondan sonra seyahate başladığımız noktaya döndüğümüzde işte bu uykün meydana çıkıyor. Nihayet nedir? Yani işin sonucu nedir? Başladığın yere varmandır. Eğer başladığın yere varmıyorsa demek ki sonuca erişmemiş demektir. Peygamberlik Adem ile zuhur etti. Kemali ise peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed'de göründü. Yani Adem Aleyhisselam ile başlayan peygamberlik ilmi peygamberlik varlığı Hazreti Hazreti Adem'de bütün kemaliyle ortaya çıkamadı. Çünkü onun zuhur mahalli o kadar. Aradaki peygamberler Soğuk, soğuk şeydi ama yani. Aradaki peygamberler Hazreti Peygamber'e gelinceye kadar Belirli noktaları meydana getirdiler. Fakat Son nokta olan Hazreti Muhammed noktasında Bütün genişliğiyle birlikte Kemal'e erdi. Peygamberlik kemal'e erdi. Noktanın ikinci bir defa devretmesi gibi peygamber de bu alemden sefer edince velilik zahir oldu. Şimdi evvelce peygamberler olduğu için velilik görüntüsüne, hükmüne gerek yoktu. Çünkü velilik peygamberin vasfıydı aynı zamanda. İhtiyaç yani. İşte peygamberlik velilik vardı peygamberde gizliydi. Yani, peygamberin varlığında velilik de vardı aynı zamanda. Veliliğin tam zuhurda, veliliğin velilerin sonuncusuyla olacak. Nasıl ki peygamberliğin tam zuhuru, en kemali, Hz. Muhammed'le zuhur etti, kemale erdi. Şimdi ikinci devir başladı, yani peygamberlik devrinden sonra, ikinci devre velayet devri başladı. Bu velayet devrinin de tam kemali, Hz. Mehdi ile sona erecek. Veli'liyim. Hikber'e de Hatem'in velayetiyonuz. Şehikber'e de Hatem'in velayetiyonuz. Hatem evet, diyoruz evet, yani. Zaten. Üç Hatem'den bahsediyor İsa. Öğlemeyen öyle de onun. Şimdi Aa, evet. orada onun da kendine göre bir müşahadesi Aynı var. Yani başka var. müşahadesi var. De, var. Onları aklımıza emreden sonra şey, şey, bir tekanım Hı. bakmamış. Karıştırmayalım. İsa İsa için değil mi? Için. Üç Hatem'den. Başlangıcı. Başlangıcı. başlangıcı başlangıcı oldu. Babam hepsi oldu. Bu daha var. Şöyle desem şey, ben, şey Ali için ne diyor? Ya Ali sen benden de belki nebilerde beraberdin. Bende ayrı. Yani, olarak ben de yani velayetin başlangıcı olacaktı. Hayır bak diyor. Veliliğin tam zuhurda Delilerin sonuncusuyla olacak, iki alemde onunla tamamlanacak, onunla Kemal bulacak.